79, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ismi belirtilmeyen bir kimseyi İslam'a davet etmesi, evet, bir şahıs Resulullah'a geldi ve, sen Allah'ın Resulü müsün, veya sen Muhammed misin, diye sordu, Peygamber, evet, ben Allah'ın Resulü Muhammed'im, deyince, sen insanları neye davet ediyorsun, dedi, resul Ekrem, bir olan, sana bir zarar dokunduğu zaman yalvardığında senden o zararı kaldıran, sana bir kıtlık isabet ettiği zaman yalvardığında sana yiyecek veren, sen tenhamdan, bir yerde, mesela bir çölde olup da yolu şaşırdığın zaman kendisine dua ettiğinde seni doğru yola götüren Allah'a insanları davet ediyorum, dedi, bunun üzerine o kişi Müslüman oldu ve sonra şunları söyledi, ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulun, Hazreti Peygamber, sakın hiçbir şeye veya hiçbir kimseye küfretme, dedi, o kişi, Resulullah'ın tavsiyesinden sonra ne bir deveye ne de bir koyuna dahi küfretmedi.